Sünnet-i Seniyye'de sahtekarlık var mı? Adam kandırmak var mı? Adam ütmek var mı? Adam yolmak var mı peki? Yam yam olmak var mı peki? Sünnet-i Seniyye ittiba bir hayat tarzıdır. Bir yaşantı tarzıdır. O sadece böyle klasik, böyle cimnastik var bir takım hareketler yapmak gibi değildir peki. Yani zarftan öte mazruftur mühim olan. Zarf nedir? Zarf sarıktır, sakaldır cübbedir, çal vardır, çarşafdır vesaire. Hani görüntü, eyvallah, tamam. Ama zarftan öteye mazruftur mühim olan. Mektuptan gaye zarf değildir. Ya mektubun içerisine yazılan kağıt var ya o yazılar, o yazılardır mühim olan. Ee, Ama ortalık var ya, çok fena. Çok fena at izi, it izine karıştı eskilerin tabiriyle. Sapla saman birbirine karıştı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Angarya mı oldu? Birisi birisine peki e, sakat mal satıyor, malı alan diyor ki gel diyor gidelim diyor, bir hocaya tanışalım. Hoca ne anlar bu işten diyor. Bu insanın dini ve imanı bitmiştir. Dervişçi de bitmiştir. Cenazesi de işte kılınmaz. Buna kız da verilmez, kız da alınmaz. Öldüğü zaman Müslüman kabristan'ına dahi defnedilmez bu insan. Bu gitsin kendisine başka bir Allah bulsun. Başka bir peygamber bulsun Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. Varsa ne yapacak peki? Din ne oldu peki? Kur'an'ın ifadesiyle din kanundur, din kanundur, din kanundur. Ya yaparsın veyahut da sonucuna katlanırsın. Resul-i Ekrem niye konuşuyor peki? Öyle zaman gelecek ki peki Müslüman adam cenazesi camiden kalkacak fakat e, Müslüman kabristanla defrenmekle birlikte yarın mahşere, Yahudi ve Hristiyanla iman ve İslam'a hasım ve düşman kesilenlere birlikte Allah'ın huzuruna gidecek diyor. Bu söz niye söylenmiştir? Bu söz niye söylenmiştir? Bu söz niye söylenmiştir? Alim olmaya gerek yok bunu anlamak için. <Gülüyor> Efendi Baba Fatih camisine gir giriyor, millet namaz kılıyor. Büyük insanlar, ehli keşif insanlar. Allah onlara öyle bir güç ve keramet vermiştir. Bakıyor böyle, sizi gidiyor almış secdeli kafirler sizi. İmam Rabbani mektubuna giriş yapıyor. Sizi gidip derviş kisvesine girmiş, sizi diye başlayayım Rabbani. İtikat sakat. Ameli salih sakat peki, eee ne olacak bu insanlar, bir check-up'tan geçsek Allah bilir, yani kaç tanemiz sınıfı geçer, Allah hepimize meded-i günayet eylesi. Amin. Mehmet Akif Ersevi rahmetli derdi ki, ben iki yüzlü insanları çok seviyorum derdi, ya 200 insan sevilir mi derlerdi Üstad, derdi ki günümüzde insanlar artık iki yüzü değil, yüz dolu diyor. E tabi yüzlü insan hiç sevilmez ama iki onun yarında hiç olmazsa sevilir. E ne de olsa iki yüzlü vesaire. Allah böyle çifte standart, çifte şahsiyet olmaktan muhafaza eylese.